''Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya'' dediler. ''Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.''